Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 199 Mart 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yeni yeni bir Enlem ve Boylam'dan sevgiler, saygılar. Efendim bu bölümde... Bir anlamda dertleşmemi diyelim. Bir anlamda başıma gelen ya da başımıza gelen bir durumu ele alacağım. Şimdi benim bir tarlam var. 40 dönüm kadar. Yaklaşık işte 5-6 yıl önce ona zeytin ağaçları, zeytin fidanları ektik. Daha çok bir annem babam yapıyor memlekette. Çok yaşlı oldukları halde o işi sevdikleri için onunla uğraşıyorlar. İşte 5-6 yıldır biz bakım yapıyoruz, masraf yapıyoruz, emek harcıyoruz. Ki o ağaçlar, o fidanlar büyüsün ve artık ürün versin. Daha tabii masrafı çıkmıyor ama ufak ufak bir şeyler gelmeye başladı. Ne bileyim geçen sene umduk ki masrafını çıkarsın ama çıkaramadı. İşte bu yıl belki masrafını çıkarır diye umuyorduk ki bir gelişme oldu. Gelişme de şu. 2 sene kadar evvel deprem olmuştu yani ya, Hatay bölgesinde büyük bir deprem. İşte o depremde epey bir ev hasar görmüştü. Dolayısıyla Hani devlet, hükümet karar almıştı işte evleri hasar görenlere yeni evler yapılacak, teslim edilecek filan diye. İşte köy yerinde de yaklaşık bir 30 ev hasar görmüş. İşte onlar için de evler yapılıp teslim edilecek. Ancak mesele şu, nereye yapılacak? Hani dolayısıyla... Öyle bir söylenti vardı ciddiye almıyordum ben pek de hatta köy muhtarı da falan söylemişti. İşte bizim tarlayı incelediklerini ve orayı karar kıldıklarına dair bazı söylentiler vardı. Ama ortada somut bir şey yoktu. İşte ben sadece söylentidir diye düşünüyordum. Çünkü hani adıma kayıtlı olduğu için tarla her halükarda benimle iletişime geçmeleri gerekir diye düşünüyordum yani epey zaman geçti buna rağmen böyle bana hiçbir haber filan ulaşmadı yaklaşık bir buçuk ay kadar evvel bizim enişte aradı tarlayla ilgili işte bazı hareketlenmeler falan olduğunu söyledi orayla alakalı sana haber verilmedi mi dedi yok dedim İznim olmadan bir şey yapamazlar dedim. Ben bu arada memlekette durmuyorum değerli dinleyenler. Ben e, Ankara'da oturuyorum. İşte ailem ama köydeler. İşte böyle bir haber geldiğinde, hani öyle bir durum olduğunda... Ne bileyim bir taraftan, internetten şeyleri araştırıyorum. Hani bu işler nasıl oluyor? Youtube'da bazı avukatların videolarını falan izliyorum. Hani... Buna göre şöyle olması gerekiyor. Hani iki tip kamulaştırma varmış. İşte bir normal kamulaştırma, ikincisi de acil kamusallaştırma. Ama bunların her ikisinde de size öncesinde tebligat, yani mal sahibine, hak sahibine tebligat yapılıyor. İşte dolayısıyla ben de tebligat yapılmasını bekliyorum ki ona göre hareket edeceğim. Ama tebligat yapılmadığı halde... Söylentiler biraz daha fazla kulağıma gelmeye başlayınca Ben de E-Devlet'ten tapu kayıtlarına şuna buna bakayım dedim Hani acaba dedim tapu kayıtlarında benim adresim başka mı yazılmış Bana ulaşamamış olabilirler mi Benim telefon numaram yani 20 yıldır aynı Bir kontrol edeyim yine de filan dedim E-Devlet'ten tapu kayıtlarına girip açmamla şaşkınlığım bir kat daha arttı Orada benim adıma tamam bir tarla görünüyor ama dönümü yani alanı doğru değil. Normalde işte 40 dönüm olması gereken e miktar yerine sadece 10 küsür dönüm falan görünüyor. Nasıl ya? 30 dönüme ne oldu? Sonra baktım orada işlem tarihi yeni yapılmış. Yani 2025'te falan yapılmış. İyi de benden habersiz nasıl olur? Allak bullak oldum bu nasıl olur ya nerede yaşıyoruz biz falan en azından haber verilmez mi mahkemede savunurum hakkımı falan diye düşünürken sessiz sedasız adıma kayıtlı tarlayı elimden almışlar. Çok şaşırdım ne yapılabilir ne edilebilir bu nasıl olur falan diye araştırınca anladım ki yeni bir yasa çıkarılmış Cumhurbaşkanı tarafından anladığım kadarıyla. Buna göre deprem bölgesine özel, olağanüstü hal kapsamında yeni bir kanun, yeni bir karar alınmış ve buna göre devlet ya da ilgililer, ilgili kurumlar istedikleri yerleri, istedikleri alanları istedikleri şekilde belirleyip el atıyorlar ve ondan sonra hak sahiplerine, mal sahiplerine tebligat yapılıyor. Ve hak sahipleri, mal sahipleri sadece ve sadece bedele itiraz edebiliyor. Ben tarlamı vermek istemiyorum, arazimi vermek, tarlamı vermek istemiyorum deme hakkı olmuyor. Şimdi şunu bir nebze anlıyorum. Hani... Olağanüstü bir durum var, acilen evler yapılacak, eyvallah, iyi bir şey yapılıyor. Ama hani neden düz bir alan yerine, düz bir tarla yerine gidersin de zeytinlik bir alana göz dikersin? Hani şunu da anlıyorum, hani şehir merkezinde olduğu gibi, şehir merkezinde işte çok büyük bir alana ihtiyaç vardır. Arada zeytin ağaçları da olsa, başka ağaçlar da olsa sökmeleri, yok etmeleri anlaşılır. Ya anlıyorum neden? Büyük bir alana ihtiyaç var ve o zeytin ağaçları, o ağaçlı bölge, ağaçlı tarla engel oluyorsa anlarım. Hadi onu da dahil ederler. Ama bizim durumda köyde sadece 30 dönümlük bir alana ihtiyaç var. Ve ben mesela son gidişimde aylar evvel gittiğimde hani dedim acaba bütün tarlalar ağaçlı da o yüzden mi? Hani başka alternatif bulamadıkları için mi? O zaman ha bizim tarla ha başkasının tarlası. Sonuçta çok fark eden bir şey olmuyor eğer onlar da ağaçlıysa. Bizi seçmişler bunu da bir nebze anlarım diyecektim ama öyle değil. Yol üzerinde ağaçsız tarlalar da vardı. O ağaçsız tarlalar da iş görürdü. Anlamadım ben neden bizim tarlayı özellikle seçmişler. E, tamam mesela o boş tarlalardan, o ağaçsız tarlalardan belki tamam 30 dönüm etmiyordur. Eyvallah atıyorum 20 dönüm ediyordur. E, tamam yandan 10 dönüm daha al 30 dönüm olsun. Yani komple 30 dönümlük zeytinlik bir alanı yerle bir edeceğinize en azından... 20 dönüm zaten düz arazi, 10 dönümlük bir alanı imha edersiniz. Yani bilemedim ben burada şimdi kasıt arıyorum değerli dinleyenler. Hani şunu anlıyorum hani üstte yöneticiler, liderler hani işler hızlı yürüsün diye böyle kararlar alabiliyorlar. Ama uygulamada alt tabakada insanlar ya da oradaki görevliler maalesef ama maalesef kişisel menfaatler, işte birbirlerine olan husumetleri, birbirlerine olan düşmanlıkları, işte farklı görüşleri dolayısıyla birbirlerine eziyet edebiliyorlar. Dolayısıyla uygulamada işler farklı olabiliyor Dolayısıyla alt tabakada hani tamam üst tarafta bir nebze anlıyorsunuz hani işler hızlı olsun diye ama alt tabakada uygulamada maalesef ama maalesef durum böyle olmuyor ve akılsızca işler yapılabiliyor. Yani burada ben mesela hani zarar sadece kişisel olarak bana bize değil bunun zararı ülkeye aynı zamanda. Neden? Çünkü... Düşünsenize yani oradan atıyorum işte 5 ton 10 ton zeytinyağı üretilecekti. Ve o 5-10 ton zeytinyağı ülke üretimine, ülke ekonomisine katkı olacaktı. Dolayısıyla şimdi ne olacak? İşte o ağaçların ömürleri boyunca mesela 100 sene, 200 sene, kaç 100 sene yaşıyorsa o zeytin ağaçları. Ülke ekonomisi o kadar... Ton zeytinyağından mahrum olmuş olacak ve uzun vadede bu zarar ülkeye yapılmış olacak. Zeytinyağı ihracatı yapabilecek konumdayken ülke olarak akılsızca, düşüncesizce hareket edenler yüzünden belki de uzun vadede zeytinyağı ithal etmeye mecbur kalacağız. Bu, bu düşüncesizce hareket eden tayfa yüzünden olacak. Dolayısıyla ben burada bir ayeti kerimeyi de hatırlıyorum aslında değerli dinleyenler. Hani ellerinizle yaptıklarınız yüzünden karada ve denizde fesat çıktı diye. Hatta ayetin devamında şöyle bir ifade var. Yaptıklarınızın bir kısmını size tattırırız ki, Umulur ki dönersiniz, umulur ki bu yaptıklarınızdan vazgeçersiniz diye. Bilemiyorum. Hiç mi bir insan buna karar verirken bunu akledemedi? Bilemedim. Hani... Kasıt arıyorum dedim ya değerli dinleyenler. Şundan dolayı dedim. Normalde ben hani siyaset işlerine uzağım. Böyle zar zor güçlükle gidip oy kullanan bir insanım. Hatta kullanmayan da bir insan. Benim için çok önemsediğim bir şey değil. Ama köy yerinde insanlar çok gündemlerinde çok yer alır. Kusumetler var bu siyasi görüşler dolayısıyla şu bu falan. Şimdi bizim peder de öteden beri Muhalefet partisine tabi, hani sözcülüğünü bile yapan, onlara oy toplamaya çalışan bir insan her ne kadar benim bile oyumu almayı başaramamış olsa da öyle bir duruşu var. E, dolayısıyla hani bizim pederde karşıt görüşten, farklı fikirden olunca onu hedef almış olabilirler diye iç geçiriyorum. Yani tamam hani %100 budur falan demiyorum. Hani elimde bir delilim yok. Bunu da söylemiş oluyorum ama hani kasıt arıyorum. Niye? E çünkü alternatif, daha elverişli alanlar, daha uygun alanlar olabileceği halde özellikle bizim yılların emeğini, 6-7 yıllık emeği, masrafı Boşa çıkarmanın bir gerekçesini ben göremiyorum. Yani bu kişisel anlamda sadece bize zarar değil dediğim gibi ülke ekonomisine de bir darbedir. Ama tabii hani küçük menfaatler peşinde koşanlar tabii ki hani büyük düşünemeyecektir. İleri görüşlü büyük düşünmelerini beklemek zaten çok beklendik bir şey değil. Ama hani bu karar bir sürü makam tarafından, üst yetkili tarafından onaylanmıştır. Onlarda mı algılamadı? Ya da hani çok alanı falan bilmedikleri için alt tabakadan onlara ne gönderildiyse tamam deyip öyle devam etmiş olabilirler. Bilemiyorum. Hani bu can sıkıcı, üzücü bir durum. Yani hani işin ehli olmayan insanların göreve getirildiği bir ortamda o zaman her şey alt üst oluyor, darmadağın oluyor. Ülkece bedel ödüyoruz maalesef. Hani değerli dinleyenler biz oraya, o tarlaya işte 5-6 yıldır bir şeyler ekip ürün almadığımız gibi, yani mesela biz orası düz arazi olsaydı, mesela zeytin ağaçları ekmemiş olsaydık, işte oradan yıllık belli bir gelirimiz olacaktı. Ama biz nedir? İşte 5-6 yıldır Oradan hiçbir kazanç sağlamıyoruz. Üstüne üstlük emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, masraf yapıyoruz, yatırım yapıyoruz oraya ve şimdi bütün bütün onlar boşa çıkıyor. Bu çok çok üzücü bir durum maalesef. Yani bilemiyorum. Hani ve belki de bana cazip çok albenili bir bedel bir teklif sunulacaktır. Tamam belki ben kişisel olarak o rakamı görünce o yaptığımız emekleri, o yaptığımız işte yatırımları dert ed edinmeyeceğim. Bir bedel ödense bile dediğim gibi ülke namına, ülkenin potansiyelini yok etmesi anlamında üzücü bir gelişme diyorum hani ister benim tarlam olsun ister başkasının tarlası olsun bu durumda doğru bir seçim olmadığını yanlış olduğunu söylüyorum hani alternatif olmasaydı gene bir şey demezdim gene tamam hani gelin yapın yani çünkü bir ihtiyaç hani yapılacak ev yapılacak insanlara evler hasar görmüş filan devletin de öyle bir güzel bir uygulaması bir politikası var insanlara zor durumdaki insanlara destek olma kararı almış ne hala ne güzel ama işte keşke bir de bunu uygularken daha hassas olunabilse tepeden tırnağa hassas olunabilse ya da en azından ne bileyim mesela liderler öyle yasalar çıkarsınlar ki hani bunu kötüye kullanmak isteyenler de bunu yapamasın ya da bunlar denetlensin bilinsin yani Dolayısıyla öyle bir dertleşmek istedim değerli dinleyenler. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hani avukat mahkeme süreçleri başlayacak muhtemelen de duruma bağlı olarak. Yani o e, çıkarılan kararnamede 30 gün içerisinde mal sahiplerine işte hak sahiplerine tebligat yapılacağına dair bir ifade vardı. En azından ben avukattan da öyle duydum YouTube üzerinde. Ama bizim durumda bir buçuk ay geçti yaklaşık. Ama hala bana kimse ulaşmadı. Ne bir bedel ne bir teklif geldi ne bir haber geldi. Yani bilemiyorum. Hani neye güveneceğimizi bilemiyoruz. Hani acil bir karar alınıyor. Acil bir yasa çıkarılıyor. Olağanüstü hal kapsamında. Ona da riayet edilmiyor. Bilemiyorum. Ya bilemiyorum. Gerçekten... Bu belirsizlikler insanın canını çok sıkıyor. Ne diyelim daha düzenli aldığımız kararları güzel uygulayabileceğimiz bir ülke oluruz inşallah diyelim. Ve böylece bu bölümü ben sonlandırmış olayım değerli dinleyenler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 199 Mart 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin